Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme inanan ilk insanlar. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kendisine peygamberlik verildiği sıralarda 9-10 yaşlarında olan amcası oğlu Ali'yi evine almış, bakımını üstlenmişti. Çünkü anne ve babasının vefatlarından sonra Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bakımı ve yetişmesiyle ilgilenen amcası ve aynı zamanda Ali'nin babası olan Ebu Talip, yaşlanmış ve fakir düşmüştü. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve eşi Hazreti Hatice'nin evdeki bazı hareketleri, küçük Ali'nin dikkatini çekiyordu. Bir gün onları namaz kılarken gördü. Henüz namazın ne olduğunu bilmeyen Ali, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, şunu sordu. Bu yaptığınız nedir? Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ise şu cevabı verdi. Bu Allah'ın kendisi için seçtiği ve bunu insanlara anlatmak için beni peygamberi olarak gönderdiği dindir. Bu yeni dine girmek isteyen Ali'ye nasıl Müslüman olunacağını şöyle anlatıyordu Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'tan başka hiçbir ilah yani güç, iktidar, otorite, kişi, makam ve insan tanımadığına, her türlü hakimiyetin kayıtsız şartsız ona ait olduğuna, onun kanunlarını kaldırıp yerine hiç kimsenin kanunlarını koyamayacağına inanacak, bunu... Eşhedü en la ilahe illallah şeklinde dilinle de ifade edecek, benim de onun peygamberi olduğumu kabul edeceksin. Ali de bu şekilde inanarak şehadet getirdi ve Müslüman oldu. Artık o peygamberinin emrinden hiçbir zaman çıkmayacak olan Hazreti Ali olmuştu. Ardından Ebu Bekir, Zübeyir, oğlu Abdurrahman, Saad bin Ebi Vakkas ve Talha Müslüman oldular. Bunlar ilk Müslümanlardı. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gizli olarak İslam'ı tebliğ edebiliyor, Allah'tan kendisine gelen haberleri sadece samimi arkadaşlarına anlatabiliyordu. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve kendisine inananlar ibadetlerini de gizli yapıyorlardı. Nitekim bir müddet sonra tebliği açık yapması için Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ilahi emir geldi. ''Şimdi sen neyle emrolunuyorsan onu açıkça bildir, müşriklerden yüz çevir.'' deniliyordu. Fakat bu gizlilik böyle devam edemezdi. İlahlaştırdıkları insanların put haline getirdikleri heykellerine sınırsızca kulluk eden bu zavallı insanlara ulaştırmak lazımdı ilahi mesajı. Onun için şöyle sesleniyordu insanlara... Ne faydası ne de zararı olmayan bu zavallı cansız varlıklara ibadetten vazgeçin. Her şeyi yaratan Allah'a dönün. Kur'an'da şöyle diyordu. Ey insanlar! Size bir örnek verildi. Şimdi onu dinleyin. Allah'ı bırakıp da yalvardıklarınız.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 Allah Celle Celaluhu'nun bu kesin emri üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem akrabalarını İslam'a davet etmek için onları evine yemeğe çağırdı. Ne var ki akrabaları yemeklerini yediler ve onu dinlemeden dağılıp gittiler. Bir seferinde de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekkelileri Kabe yakınındaki Safa tepesine çağırarak onlara şöyle dedi. Ey Mekkeliler şu gördüğünüz dağın arkasında size saldırmak üzere gelen atlıların olduğunu söylersem inanır mısınız? Mekkeliler evet inanırız. Çünkü sen şimdiye kadar hiç yalan söylemedin. Onun için de sana el emin yani kendisine güvenilir kimse diyoruz dediler. Bunun üzerine o halde beni iyi dinleyin. Ben Allah'ın size gönderdiği elçiyim. ''Ben size dünyanız için en iyi olanı getirdim.'' Fakat Mekkeli müşrikler onu dinlemeyip sözünü kestiler. Başlarında Hazreti Peygamberin amcası Ebu Leheb vardı. Bu azgın kafir Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme şöyle bağırdı. ''Bizi buraya bunun için mi çağırdın?'' Ve sonra öfkeyle çekip gittiler. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem açıkça İslam'ı tebliğ etmeye başlamıştı. Ona inananlar ancak Mekke dışındaki ıssız yerlerde ibadet edebiliyor, buna rağmen Mekkeli kafirleri onları takip edip rahatsız ediyorlardı. Bir gün kafirlerin bu hareketlerine dayanamayan Saad bin Ebi Vakkas, bir deve kemiğiyle onlardan birinin kafasını yarınca kafirler korkup kaçtılar. Sa'd bin nevi Vakkas'ın bir kafiri yaralaması zaten Müslümanlara karşı düşmanca davranan Mekke hükümetini iyice kudurttu. Müslümanlara hakaret etmeye, bulduklarını dövmeye veya hapsetmeye başladılar. Bununla da yetinmeyerek kendi aralarında Müslümanlara karşı nasıl davranacaklarına dair görüşmeler yaptılar. Bu görüşmelerden sonra da Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi korur pozisyonda bulunan amcası Ebu Talib'e bir heyet gönderdiler. Mekkeli heyet Ebu Talib'e şöyle dedi. Ey Ebu Talib! Senin yeğenin Muhammed ilahlarımıza, putlarımıza karşı geldi. Dinimizi ayıplayıp atalarımıza hakaret etti. Atalarımızın sapık yolda olduklarını söyledi. Onu bundan vazgeçir. Ebu Talib olur bakalım diye onları tatlı dille geri çevirdi. Çünkü yeğeni olan Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i çok seviyor, onu üzmek istemiyordu. Onların bu tutumuna rağmen Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, İslam'ı anlatmaktan vazgeçmedi. Nitekim aynı heyet tekrar Ebu Talib'e gererek, bu sefer onu tehdit etmeye başladı. ''Ey Ebu Talip, sen yeğenini ikaz etmiyorsun. Sabrımız kalmadı. Ya onu bu işten vazgeçirirsin ya da sizinle savaşırız.'' dediler. Ebu Talip, Hazreti Peygamber'e giderek kendisine gelen heyetin dediklerini naklettikten sonra şöyle dedi. ''Oğlum, fazla ileri gitmezsen iyi olur çünkü... ...bana çok ağır yük yüklüyorsun. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem... ...Ebu Talib'e şu tarihi cevabını verdi. Ey amcam... ...vallahi güneşi sağ elime... ...ayı da sol elime verip... ...bu davadan vazgeçmemi isteseler... ...ben yine de bu davadan vazgeçmem. Bunun üzerine... Ebu Talip, ''Git yeğenim, dilediğini yapmakta serbestsin. Vallahi ben seni onlara teslim etmem.'' dedi. Tehditle bir şey elde edemeyen Mekke devleti, Ebu Talip'e Umare adında yakışıklı bir genç getirerek ona şöyle dediler. ''Ey Ebu Talip, sana Umare'yi getirdik. Umare, Kureyş'in yani Mekkelilerin en güçlü ve en yakışıklı olan gencidir.'' Onu kendine al ve istediğin gibi evlat edin, o senindir. Kumareye karşılık olarak da ilahlarımıza karşı kan yeğenini bize ver, onu öldürelim. Onların bu tuhaf teklifleri karşısında Ebu Talip şöyle dedi, Ne güzel de teklif ediyorsunuz, ben oğlunuzu alıp yedireceğim, siz benim oğlumu alıp öldüreceksiniz, öyle mi? Vallahi onu size teslim etmem. Mekke Devleti bu şekilde de bir şey elde edemedi, nihayet Hzti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi yanlış tanıtma ve ona iftiralar düzme kampanyasını başlattılar. Ona kahin, deli, şair, hasta, sihirbaz, gerici, yobaz demeye başladılar. Tıpkı bugünkü İslam düşmanı insanlar gibi. Artık onlar Mekke'ye gelen yabancıların çadırlarına kadar gidip, ''Muhammed sihirbazdır.'' Ondan çekinin diyorlardı. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bütün bu yapılanlara karşı sabrediyor, İslam'ı tebliğe devam ediyordu. Kafirler ise ona hakaret edip önünü keserek dövüyorlardı. Bir gün Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'yi ziyaret etmeye yani tavafa gitmişti. Kabe'nin etrafında dönmeye başlayınca orada toplanmış olan Mekkeliler ona söyüp hakaret etmeye başladılar. Bunun üzerine Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara şöyle dedi. Ey Mekkeliler ben öyle büyük bir görevle size geldim ki hepinizi kılıçtan geçireceğim. Mekkeliler her gün biraz daha ileriye giderek fiili işkenceye de başladılar. Hatta bir gün Kabe'de namaz kılarken... Ebu Cehil ölmüş, bir devenin işkembesini Hazreti Peygamber'in secdedeyken başına koymuş, neredeyse ölecek duruma gelmiş, kızı Fatıma'nın müdahalesiyle kurtulmuştu. Bu arada Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme iman etmiş nice köle ve cariyelerde olmadık işkencelere uğratılmışlardı. Ammar, babası Yasir ve anası Sümeyye, Süheyb-i Rumi, Habbab-i Neret zulme uğrayan Müslümanlardan sadece birkaçıydı. Kureyş, kendi çocuklarından Müslüman olanları da Kölelerine yaptıkları işkenceleri yapıyorlardı. Zengin bir ailenin oğlu olan Musab bin Umeyr, Müslüman olduğu için dövülüp sövülmüş, aç bırakılmış, hatta evlatlıktan bile reddedilmişti. Ammar'ın babası Yasir ve annesi Sümeyye, İslam düşmanları tarafından öldürüldüler ve bu davanın ilk şehitleri oldular. Bu işkenceler Müslümanların ancak imanlarını artırıyor, Kureyş'in baskıları Müslümanların daha da şuurlanmasına yarıyordu. Peki neydi bunların suçu? Allah'tan başka ilah ve otorite yoktur demişlerdi. Hakimiyetin Allah'ta olduğunu bilmişlerdi. Buysa Allah'tan başka birçok ilah tanıyan ve kendilerini tek otorite, tek hakim kabul eden Kureyş'in küfür devletinin yıkılması çıkarlarının yok olmasıydı. İşte Müslümanlara karşı gösterdikleri düşmanlığın temeli buydu. Her devirde böyle olmamış mıydı? Kuvveti elinde bulunduran bir grup süper güçlerin çıkarları uğrunda nice mazlumların kanına girmemişler miydi?